بسم الله الرحمن الرحيم من لا أرسلناك شاهدا مندشرا يميرا ليتقون بالله غلطون يذين فازيروه ويقبلو وتشهدوا بكره وأصيداً. إن الذين يبايعون فإنما يبايعون الله يد الله توقع أهديهم فمن نفسه فإنما ينفس على نفسه ومن أنفى بما آهد عليه الله فسيئته أذرا رب من عظيم الله صلى الله عليه وسلم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 okulmuş olan iki adet Hatt-ı çekilmiş olan 75 bin Kelime-i Tehidi, çay, ibadet ve saatlerimiz ve hayrat ve hasanatımızla beraber, namaz beraber, ve razlarımızla beraber, ve oluyorlar. Şu acil, naçiz ibadetlerimize, Hazr-ı keramından, kayıp hazinelerinden Ezr-ı cezir, sevab-ı kesimler İhsan eyle var Masul olan ücreti meslebi Ve hasetet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerinin Mübarek ruhu tahdül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 Ahbaplık geçmiş olan annelerimizin, babalarımızın, üveylerimizin, dedelerimizin, öldürücü tat ve akraba itaali kartımızın ve ahirete dün irtihal etmiş olan Muhammed Yaşid Efendi Hazretlerinin vesair geçmişlerimizin ruhlarına göre gelerek yüceler, ayrı ayrı hübe ve hediyelerin basıları yaratık kabirlerini kırmıyor, ruhlarına meşrur, bakanlarını âlâ, derecelerini göre yüceler yaratık Râbbelâ Alem'in kabirlerinin cennet bahçesi Biz yaşamakta olan mümin kullarına da tevkifine refik edelim. Ömrümüzü Kur'an-ı Kur'an olarak Peygamber Sallallâh Aleyhi Vesallâh Efendimiz'in izinde Sünnet-i Semih-i Nebeviye'yi ihya ederek biçimli nasil olarak ölücü şehrin sabahları kazanmanı Evlatlarımızı, ailelerimizi Zünniyetlerimizi sevdiğin mü'in, halis, salis, kâhin kullarıyla yaratık. Müslümanlarımızı bozma yaratık. İmandan sonra küfre düşürme yaratık. sonra zünnete uğratma yaratık. sonra esarete düşürme yaratık. Allah Allah diye, diye cihat ederek sefettiği toprakları kafirlerinin eline geçirme yaratık. Müslümanlara zünmeden kafirleri kız öyle maydalarını, evlatlarının diğerlerini müslümanlara galimet isan ediyorlar zalimlerin cezalarını gördüğünü şu gözlerimize göster Ya Rabbi. Şu kulaklarımıza işittir Ya Rabbi. Müslümanların arasındaki istilafatı, izale-i yiğit müminleri birlik ve beraberlik içinde güçlü ve kuvvetli eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi'l-âlemin cümlemizin sıhhat afiyetler İhsaniye var. Maddi-i mâlevi ve hasr-ıbıklarımıza, ruh-i afiyetler, şifalar, ve sıhhatler İhsaniye var. Dertlerimizin dertlerine davalar ihsan eyle, dertlerimizin borçlanma, ödemelerine nasil eyle. Çocuk sen kardeşlerimizi hayırlı işlerden muvaffak eyle. İmkana giren kardeşlerimizi imkahanlarında üstün muvaffakiyetlere dahil eyle. Gönülden bizim muratlarını sen ihsan eyle. Senden doyuraya bize el açtırıp boyun gitme durumuna düşünmeyerek. İnsanın önünde her özgürlüğü evlenmeyerek. Dünyanın ve ahiretini bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarına kalb-ı keramından senden isteriz, bizlere ihsan edelim. Dünyanın ve ahiretini bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü şanlarından cümlemci koruyalım. Sevdiğim, razı olduğum bir kul olarak yaşayıp, iman-ı kâni ile de buyrun beraber diyelim. Ökserim Efendim, Allah'a emanet diye memur kıvamlar olarak ahirete geçmeyi nasil olarak kaderlerimizi yönet bahşesi öyle yarar. Mahşer gününde kabirden kalktığımızda bizi Peygamber Efendimizin Mu'aül Hamdi altında Peygamberlerle, Sıddıklarla, Şehitlerle, Salihlerle haşrı eyleyelim. Her şu ağlamın gölgesinde gölgelendiriyelim. Bir dey bir hisar cennetine dâhile eyleyelim. Habibi ediline komşu eyleyelim. Kuraların bir lütfunla, keremimle. Hakk-ı Kur'an-ı Kerimler hürmetine, Çekilen Tevhidler hürmetine, Salat-ı hürmetine, Aksan ya etan alarak mahkûl eyleyler. ve bi hürmeti habib muhammed Mustafa, ve bi hürmeti esra ı fatiha Ders isteyen kardeşlerimizle ve kadınlara, erkeklere ders tarif ediyoruz. Dinleşinler beraberce söyleyelim es'al kullu Allah es'al kullu Allah es'al kullu ve es'aluhu ta'ala vel al ve al-bidayat illa inna هو ذلك awful La İlahe illa ente salakkeni ve ele adika ve ele ala ahdika ve ya'dika meşkata'tı ve indika münşerri meşkata'tı Ebu'u neke bülhametika aleyhya ve Ebu'u bi gandil hargınlüğü inna. ve innahı La yankınlüğü ve Allah'ın zararıcılık evrenizi kabilesin, günahlarınızı affetsin Bizi anamızdan doyduğunuz günlük, günlük, günlük, marasın ve kağıt hale getirsin Bundan sonra ki ömrümüzde haramlanan günahlara yanaşmadan, bulaşmadan yaşamayı nasip etsin Biz de Allah'ın sevdiği, razı olduğu kul olarak yaramayı nasip edin. Allah teyde eden kulları selam, biz de sevdiği kul olarak dahil fakat kul haklarını silmez. Onun için tarikata girmek isteyen, doğuş vermek isteyen kardeşlerimiz bilsinler ki kul haklarını ayrıca getirip sahiplerine verip, ödeşmek, helalleşmek lazım gelir. Burada bulunduğu yerden Esra-hillah demek ki iş işmez. Üzerindeki hakkımı ona getirip vermek şarttır. Kılınmamış olan manazlar, tutulmamış olan oluşlar, yerinmemiş olan zeketler de boyunca borç olarak kalır. De, Onu da teyze demekle silmek mümkün değildir. Onu da ödemek lazım gelir. Onun için böyle borçlar olan kardeşlerimiz bu borçlarını ödemeye başlasınlar. Ölüm gelmeden ver, ibadet bölgüde kalmadan tamamen şu anma üzere esinler, atman bölümünden başlasınlar. Her an atesi her zaman hazırlıklı olsunlar. Çünkü atesi olanı hayli derecede sevabı elde, hepsi çok olur. Her bildikleri eldelerini yapsınlar. Çünkü dermişim en çok sevabı kazandı, kazanç kapası zikirdir. Çok yüksek sevabı verdiğimiz zikrin, en sevilen sevabı yetmiş Zihlin zikrin zikrin seyahatı 170 katıdır. Yani 4 milyon 900 gindir. Aylar yolunda zikrin seyahatı 1'e Yani zihlin zihlin daha fazla zikrin seyahatı. O dafından zikrin çalışmalarını ikna etmemesi yazılmıştır. Zikrin günümüzün istediğinin saatinde yatmanız salvestir. Yapabilirsiniz. Zikre atabildiğiniz tabi olun. böyle oturun. Ben öyle defa estağfurullah diye başlayın. Sonra bir kata üç ithlası soru kıyıp, bunların programları efendim bize, O mübareklerin manevi yardımlarını, hinnat ve sayıcılıklarını karar edin. Sonra, bu kapalı, rabitayı merkez edeceksiniz. İkincisi rabitayı düşünceyeceksiniz. İkincisi rabitayı takt edeceksiniz. Rabitayı merkez ne nasıl Nasıl yutanacağını, nasıl namazı kılıncağını, kabile nasıl kılıncağını, kabile nasıl soğukyal olacağını, hıyanetin nasıl tutacağını, kabilden nasıl kalkacağını, mahşer yerinde nasıl toplanacağını, bankanın itibiyada nasıl hesap vereceğini, seyahatten nasıl kalkılacağını, cenneti, cehenneti, sıraka düşünmek. Buna râbıta Bunu güzelce düşünüyorsunuz. Dondan sonra da mevsimize dersiniz ki, ey mevsim, bu ölüm bir gün al sonun verebilir. En azından ölmeden öyle hayatının kıymetini bil. Kesinlikle müthiş ihmal etme. Cenneti kazanmak için gayret gel. Cehenneme düşmemek için dikkatli ol. Havanlardan sakın, iyi derdiş ol. Allah'ın yani sevgili bir kule olarak bildirme, rahmaa gayret ediyor. Nefsinize, kendi kendisi devam edin. Nefsinize, emmalınıza edersiniz. Bu bir, önünde, önünden sonrasını düşünüp nefsine masraf etmen. İkincisi, bizimle, bizimle karşı karşıya oturmuş, yakıyoruz müşkünümüz gibi gezenine getirin. Şehirlerimizi, şehirlerimizi, karşımızda gezeninde, ilim nezarek yerde oturmuşsunuz biz de karşınızdayız. Kendimizi gelimize bağlayıp gözle kalan feyidimden, kendimize hazır ediyoruz. hocasına böyle gözünü kapayıp hayalinden bağlantı kurması haline râbıta yapmak deniliyor. Münakıt adam sonuçta çok rüzgat gelir. Yaptığı ibadetin kadını diyen, faidesini diyen içi dışı növlenir. Ondan sonra tarikatta ilerler yükselir. İnşallah Sevnam, Sevnam, Sevnam, Sevnam, Sevnam, Sevnam, o zaman Sevnam, Sevnam, Sevnam, Sevnam, Sevnam, Sevnam, Sevnam, Sevnam, Sevnam, Sevnam, Sevnam, Sevnam, Sevnam, Sevnam, Sevnam, Sevnam, Sevnam, Sevnam, Sevnam, İki. Üçüncüsü başınızı karnınızda oyup Kalbinizi şöyle iç aleminin Kapısı, penceresi gibi düşünür İç alemi de uçurmayacaksınız bir, bir alem Bunu bir alem olarak düşünür O aleme geçtiğimizi düşünürsünüz Benim dutup dersiniz Ya Rabbi Ben senin huzurundayım Sen her yanda hazam ve nazırsın Benim içimden, dışından, geçenleri Bilirsin, her şeyim senin Ben senin Öldüğünü güzel yapmak istiyorum. Bana yardım eyle. Tevfiketimi refik eyle, Ben de seviyizlik eyle. Sana şükreden İyi kullanın arasına kabul eyle. Et kadından et döndürme yaratıcıya. Sonra Güzelce Allah'a ürküca edip Zikre öyle başlayın. Öyle 100 de defa estağfurullah çekin. Estağfurullah. Estağfurullah. Sonra 100 defa La ilahe illallah. La ilahe illallah Sonra bin defa Allah, Allah, Allah Allah'a diye Nahse'yi gira'yı çekilmiş. Sonra yüz defa salallahu aleyhi wa Sonra yüz defa de gülüvallaha ehli. Beş. Ve yeni ders sahne eden sabitaten girmek isteyen kardeşlerimiz şeyh daha başlasında beş tane zikir. Estağfurullah. La Allah salallahu aleyhi wa sallamde. Gülüvallaha yüz. yüz aleyküm Allah'tan aşk dinler ha. Rabbimize taslimle Allah'tan hep ilahi adını unutmayın ve kabul etmesini niyaz buyrayım. Müezzihliyetin tasavvuruyla cüziada huzurumuzun yakınlarımıza geçmişlerimize, anamıza, babamıza, yer duaydım. Özel siz de edin, Bir de zikri kalbiye çok çalışın. Şimdi size onu öğreteyim beni dinler. E la La ilahe illallah La ilahe illallah Senin anasadesi verin <gülüyor> Allah, Allah, Allah Şimdi ağzınızı kapatın Gözünüzde Yüzün, yürün İçimizden Allah denir, tekrar edin. bir sessiz bir şekilde, nefesle değiliz. Allah'ın dairet etsin. İşte böyle insanın hiç başkasının anlamayacağı şekilde içinden Allah demesine veya Allah'ın da, Allah da lafı radiyya tespiteler çekersin. Zikri kalbi derler. Kalbinden, içinden yapılan zikri demektir. Benim sevabı 4 milyon, 9 yüz bin olan işte bu. Çok fazladır sevabı. Onun için yolda, işte, gecede, gürgülde, tarlada, bahçede, oturun yani. sen. Hatta yatarsan kalbimizin daimaları Allah'ın zikriyle meşgul olsun. Zikretler konun sevabımız çok olsun, ahireti büyük serapta dön bunun sayısını artık tahdit etmiyorum. Ne kadar yapabilirseniz hep zamanınız geçmesin. Zamanınız hep yükürüne geçsin. <gülüyor> Bizim yanımız, yani bu tasavvuf yolu Dörmüştük tarikatı ne demek? Peygamber Efendimizin önlerine tam uyan, tam sahabedir olmak isteyen, hatta eti müslüman olmak yolu demektir. O bakımdan... Bu namazları öyle yaptığında cemaatle kılmaya çalışın. Kaz balazları kılın, bazı ibadetleri yapın. Nafile ibadetlere de gayretli olun. Sabah balazdan camide oturup, güneş koyup, yarım saat geçiciye felaketler, annen, zikirle, duyalarla meşgul edip, iki İşrak namazı vardır. Onu kılarsanız O haç ve ömre sahabı kazanırsınız Böyle yapmayı tavsiye edilebiliriz hadis Şerif'te var İşrak namazıları Sabah ve öğlen arasında dört 5 duha e namazı kılın 9'dan ne olur? 10'dan ne olur? 11'den ne olur? 4-5 namazı Akşam namazının sünneti artesinden öğladın namazı kılın Onu çok sevattin Denizlerin kötü kadar insan minaket olsa aklıma sevattir Orada kılın İki gecen, dört gecen, altı gecen, kırılabilir. Gece yatarken rahatlayın, çok lekepten hastalık, kazi atresleri yapın. O da çok sevaptır. Bütün gecen melekler ürünün halde, sevaplayacaklar Bir de gece üretisini bölük, arada teoji tanesine kalkın. Sahra kalktığınız gibi, o da çok şey yaptır. onun da ilgili saraydı çok büyüktü, bunu da de geçemeyiz. Demek ki, sarahlarından sonra biraz bekleyip, güneşin doğmasından sonra işraht namazı, sabahla oğlanın arasında namazı, akşamdan sonra evlâbin namazı, yatarken göze namazı, ilk kalkıp, karecik bana vurmak üzere namazı, Bin hasta biriktiğiniz diye tavsiye etmişlerdir. Hadis-i Şeriflerde çok nezle diyenler var. Onları kalın kıyafetiniz çok olsun. Kazançlı şeylerde tutun. hadis-i Şerif tavsiye edilen daha az morici orucu, özellikle şadanda kalbinlerde erişler. Bu anda tutarsınız. Eriş tuttuğun insanın kalbinlerine, yüzüne başımda da, hani kalbinlerde O bakın da elde de güzelce edin. Başta. Sevaplı işleri de koşturun, ilim öğrenin, ilim öğretin, Kur'an öğretin, İslam'a yardımcı olun, başkalarının doğru yola gelmesine çalışın, çihad edin, sadata dönün, hayır yapın yani sevaplı işler yapın. Sevaplı kazanmaya bakın, cenneti kazanmaya bakın, ömürlüğünü öse geçirmeyin, bu bir. İkincisi, günahlı işlerden kaçın. Haram ve günahlardan sakının, takva edin olun. Gözünüzü koruyun, elinizi koruyun, midenizi koruyun, Kulağınızı koruyun, haramlara, günahlara bulaşmayın. Allah, haramlardan kaçılan kulları çok sever, onlara idade edin diye sınıfı tatlıdır. Sevgisini nasıl ile de, yeminlerini aşkullah, muhabbetullah ile Onun için tatlı ağız vermek çok önemli. Üçüncü sayesinde güzel huylar e, öğrendikçe, benim sevim, Kötü huylarınızı apa ata, ata kötü huylarlarla kontrolün. Şöyle bir kamil Müslüman-ı Allah'a gayret edin. Güzel huylar hangilerdir? Kötü huylar hangilerdir? Okuyun İzâ-i Ölüm'den, Ecem-i Ölüm'ün Hadis Kıfatları'ndan çıkartabilirsiniz. O güzel huylara Kötü kendinizi kontrolün. Şimdi her temiz bir Fatiha, Eşb-i Allah'ın Yedul Allahu falfa albihi, kana mesasete inna mintu ala mesebihi, kana ma aha da alif Allah teslimi tihir, o zaman de o zaman insanlar gidip bağlamışlardı, Peygamber zaman de sonra bahala ondan sonra müfidin insanının eliyle ahbibiyle ...iştede ki harikata burada bağlanmış olursunuz. Bunun sevabı çok güzel bir alb-i işaret vardır. Allah sevabımızı çok etsin. Ahdından, bey ahdından döndürmesin. Zulvasi yolundan ayırmasın. Kur'an yolunda yürüyün. Peygamber Efendimizin nefis-i niyesi çizgisinde hareket edin. Git atlara bulaşmayın. Allah'ın kararı gereken nefse şeytana uydurmasın, istikamlıktan ayırmasın, tarikatın inceliklerini, esrarını, güzelliklerini anlayıp öğrenip kâmil bir derviş, nizim kâmil olsun. kâmil Allah'ın sevdiği olarak, o şeyin bir kül olarak armanın nesil eylesin, kendisi ve eylesin gündemize, yuhumluklu esrarı kurutul takrı. saatler var sorucu seni fakat kesin demiyorum kısa